rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Zeynep binti Caş radiyallahu anha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halası Ümeyye binti Abdülmüntalib'in kızı olan Zeynep binti Cahş radiyallahu anha baba tarafından Kureyş'in Esed bin Hüzeyme kabilesine mensuptur. Dedesi Riyab kabileler arası savaşlardan birinde vatanını terk ederek Mekke'ye gelmiş ve Ümeyye oğullarıyla dostluk kurmuştu. Babası Cahş ise set zamanında vefat etmişti. Zeynep bütün kardeşleri İslamiyete kabul etmiş, daha sonra ailenin tamamı Medine'ye hicret etmişti. Cahş ailesinin Mekke'de bıraktıkları yerlere Kureyş müşrikleri el koymuştu. Medine'ye hicretin ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zeynep'e istediği takdirde kendisini evlendireceğini söylemişti. Zeynep, Allah Resulü'nün bu konuşmasını kendisine yapılmış bir evlilik teklifi olarak anlayarak ''Sen nasıl istersen?'' diye cevap vermişti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle evlendireceği kişinin azatlısı ve evlatlığı Zeyd bin Harise olduğunu söyleyince Zeynep onunla nikahlanmaya niyeti olmadığını belirtmişti. Esasen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu evlilik fikriyle İslam'da hür ve kölelerin birbirleriyle evlenmelerinde bir sakınca bulunmadığını göstermek istemişti. Zeynep bu konu üzerinde düşüneceğini söyleyince resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o sırada nazil olan Ahzab suresinin Allah ve Resulü bir konuda hüküm bildirdiği zaman ne bir mümin erkeğin ne de bir mümin kadının o konuda başka bir tercihte bulunması doğru olmaz. Allah'a ve Resulüne isyan edenler doğru yoldan Açıkça sapmışlardır. Ayetini okudu. Bunun üzerine Zeynep, size göre Zeyd benim için uygun bir eşmidir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu uygun gördüğünü söylemesi üzerine Zeyd ile evlenmeyi kabul etti. Bütün bu konuşmaların ardından Zeynep binti Cahşradallahu anha 10 dinar ile 60 dirhem para, bir çarşaf, bir örtü, bir kadın gömleği elli müt hububat ve 30 müt hurma mehir karşılığında Zeyd bin Harise ile nikahlandı. Zeyd, daha öncesinden Usame bin Zeyd'in annesi olan ve yaşça kendisinden büyük Habeşi Ümmü Eymenle evliydi. Sonradan evlendiği Zeynep, hırçın bir mizaca sahipti. Aralarında sevginin bulunmaması nedeniyle eşleri zorlu bir evlilik süreci bekliyordu. Nitekim nikahtan yaklaşık bir yıl sonra Zeyd, Hz. Peygamber'e gelerek, ''Ya Rasulallah, hadanızın kızı çok konuşuyor ve sözleriyle beni incitiyor.'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu yatıştırmaya çalıştıysa da şikayetler giderek arttı. Aralarındaki ilişkinin düzelmeyeceği anlaşılınca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna bir son vermenin yollarını düşünmeye başladı. Yaşanan bu sıkıntılı sürece son verecek çözüm yolu ilahi hitapta yer alıyordu. Bu olay üzerine nazil olan Ahzab suresinin ''Biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde müminlere bir güçlük olmasın'' ayetleriyle Zeyd ve Zeynep bin Caş evliliklerinin üçüncü yılında boşandılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ile görüşmek üzere onun evine gitmişti. O sırada Zeyd evde bulunmuyordu. i̇bn Habib'e göre ise Zeyd evdeydi ve abdest almaktaydı. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç dakika kapıda bekledi. Bu esnada kapının üzerindeki asılı yün perde rüzgardan açılınca Resulullah Zeynep'i gördü. O da peygamberin dışarıda beklemesinden telaşa kapılarak, aceleyle ve özensiz bir şekilde kapıya geldi. Zeynep, misafirini içeriye davet ettiyse de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girmedi ve kalpler üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunan Allah noksan sıfatlardan münezzehtir diyerek dönüp gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle kalplerin acayip halleri bulunduğunu, bu halleri de Cenab-ı Hakk'ın yarattığını anlatıyordu. Zira Zeyt bin Harise, siyah tenli bir habeşi olan Ümmü Eymen'e muhabbetle bağlandığı halde, Zeynep gibi güzel bir kadına ünsiyet gösterememişti. Zeyt eve gelince, Zeynep olan biteni ona anlattı ve Resul-i Ekrem'in sözünü nakletti. Bunun üzerine Zeyt muhtemelen Zeynep'ten ayrılma vaktinin geldiğini düşünerek, Allah Resulü'nün yanına gitti ve Zeynep'i boşama konusunda ısrarlı olduğunu söyledi. Allah Resulü böyle yapma. Allah'tan kork diye birkaç defa uyardıysa da Zeyd eşini boşadı ve birkaç gün sonra boşama kararını Allah Resulüne bildirdi. Cahiliye döneminde evlatlığın boşadığı kadınla evlenilemeyeceğine dair bir adet vardı. Ahzab suresinin nazil olan ayetleriyle ilahi takdir Allah Resulü ve Zeynep'in izdivacıyla bu adeti ortadan kaldırmaya hükmetmişti. Neticede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'le evlenmeye karar verdi. Allah Resulü Zeynep'le evlenince müşrikler ve münafıklar bu evlilikle ilgili dedikodular yaymışlarsa da bu evlilik hakkatında takdir edilmişti. 400 dirhem mehir karşılığında Allah Resulü ile nikahlanan Zeynep binti Cahş benim nikahımı gökte Allah kıydı diyerek övünürdü. Ahsap suresinde yer alan örtünme ayeti ve Müslümanlara yemeği yedikten sonra ev sahibinin yanında oturup lafa dalmamaları gerektiği bu düğün yemeğinden sonra nazil oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadet ve rizayete düşkünlüğünden dolayı Zeynep binti Cahş'a ayrı bir sevgi beslerdi. Zeynep Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Taif muhasarasına katılmış, Resulullah hac yolculuğu sırasında Zeynep'e yanında bulunan fazla develerden birini, devesi hastalanan eşlerinden Safiye binti Huye'ye vermesini teklif ettiğinde, Zeynep binti Cahşı radiyallahu anha, devesini bir Yahudi kızına vermek istemediğini söylemesine gücenmiş, üç aya yakın bir süre onun yanına gitmemişti. Hadis kitaplarında 20 rivayeti bulunan Zeynep binti Cahş radiyallahu anha, el işçiliğine önem verir, deri tabaklama, deri dikme, boncuk dizme gibi işlerden elde ettiği parayı Allah yolunda harcardı. Zeynep binti Cahş radiyallahu anha vefat ettiğinde, cenazesi Habeşlilerin kullandığı bir nevi tabutla taşındı ve mezara indirilirken başkalarının görmemesi için üzerine bir örtü çekildi. Hazreti Ömer radıyallahu an onun kabirinin üzerine türbe yaptırmıştı. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a oldukça cömert ve kanaatkar bir hanımdı. Vefat ettiğinde geride bir dirhem bile kalmamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu an zamanında kendisine tahsis edilen yıllık 12 bin dirhemi elini bile sürmeden fakirlere dağıtmıştı. Salatu selam,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 kızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün